Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyodasınız ve ben Can Tombil. Ben Yüce Sönmez. Teknik masada da arkadaşımız Selahattin Çolak var. Canlı bir yayında karşınızdayız. Aynı zamanda destekçimiz Funda Aktan'a da buradan kocaman bir teşekkür ediyoruz. Selam Can tekrar hoş Merhabalar. geldin diyelim sana da İstanbul'a boş bir İstanbul'a geldin gerçi gayet güzel bir İstanbul'a gelmiş oldum da söyleyebilirim. Tatilden. Evet ee, istersen önce güzel bir haberle başlayalım. Ee, geçen hafta e, açıklanan bir karar bu. Çet olumsuz raporu verildi İzmir'deki e, körfez geçişi için bu yol e, oradaki otopan e, flamingoların Ürediği ve besleme alanlarını Çok yakın bir noktadan geçecekti Ve onların hayatını çok yakından etkileyecekti Şimdilik proje durmuş Gözüküyor bu güzel haberle başlayalım Bayramlık bir haber olsun Diyelim buna Evet Gediz Deltası üzerinde Flamingolar başta olmak üzere Çok sayıda kuş türünün dünyadaki Tabii. Barınağı ve uğradığı alanlardan Bir tanesi olarak da bilinen bir yerdi burası ee, ben, yer. ben Flamingo dedim özellikle Çünkü Flamingo ile çok Sembolleşen bir alan orası Eee çok güzel projeler yaptı orada sivil toplum örgütleri ve e, yetkililer e, birlikte çalışarak uzun süre çalıştılar. Flamingo yuvaları yaptılar yapay yuvalar hı hı. ve bunlar sonuç verdi yaklaşık 20 bin flamingo üredi alanda çok yakın zamana kadar e, ne zaman? Geçen sene bu bir dünya rekoru aynı zamanda flamingolar açısından bu kadar önemli bir alandan bahsediyoruz yılın her mevsimi gidip flamingo görülebilir orada Özellikle mesela e, bahar aylarında gidilirse onların muhteşem kurdanslarına da tanıklık edilebilir. E, evet evet hemen karşı yakanın bittiği yerden başlayan bir yer aslında Gediz deltası Menemene kadar da neredeyse uzanıyor e, büyük bir alan. Ne yapılmak isteyordu onu da hatırlatalım. 2017 başlarında sona eren protokolü bakanlık yenilemezken bölgede kapsamında... Ee, toplamda 12.6 kilometre otoyol ve 16.4 kilometre raylı sistem bulunan İzmir Körfez geçişi, geçişi. projesi planlanıyor. Evet. Bunun birçok etkisi vardı ama Flamingolar orada sivil toplum örgütünün yürüttüğü kampanyanın da sembolüydü. Ee, önemli bir kazanım doğa adına ve orada yaşayan canlılar adına bu. Evet hedef olarak da 2023 yılı koyulmuş. O zaman işletmeye açılması hedefleniyormuş. Yani şimdi gerçek bir hem dünya için. Hem de dünya üzerinde yaşayan türler için bir zafer, olduğu, zafer olarak nitelendirilebilir. Aynen öyle. Neyse temkinli olmak lazım yine. Bu evet, kararların evet. nasıl geri döndüğünde birçok diğer davadan ve diğer çevre mücadelesinden biliyoruz. Kolay kolay vazgeçilmiyor ama sonuç itibariyle şu anda bu durumu vazgeçiren insanların bunu istememesi ve karşı koyması. Bu olduğu sürece de sonuçta bu şekilde gerçekleşecektir diye bir iyimser düşünceyle bu konuyu kapatıp Biraz karamsar bir konuya geçmek istiyorum Lütfen. Can. Ekologos tarafından hazırlanan Ninyit Yanmaz Yakar raporundan biraz bahsetmek istiyorum. Bu da çok yeni açıklandı. Ee, biz işte iklim değişikliğini sürekli konuşuyoruz. Ee, biraz felaket tellallığı yapıyor gibi oluyoruz. Dünyadaki bu konuyla ilgili bilim insanlarının Yaptığı çalışmaları aktarıyoruz, yayınlanan makalelerden bahsediyoruz, dünyanın neresinde ne oluyor bu konuyla bağlantılı bunları anlatmaya çalışıyoruz. Arada bir demeyeceğim, sık sık anlatmaya çalıştığımız konulardan biri de Türkiye'nin bu konudaki zayıf karnesi bu rapor aslında biraz onu ortaya koyuyor. Dünyada kömür en çok yatırım yapan ülkelerden biriyiz. Bu, yani bu şuna benziyor aslında. Ev yanıyor, biz kürek kürek kömür atıyoruz evet. içine e, söndürmek için. E, raporda şöyle dönüyor. Türkiye'deki kömür üretimi ve tüketimi artış eğilimi gösteriyor. Bu artışın ardındaki ilmeği linyit kömür üretimi ve termik santrallerdeki tüketim oluşturuyor. Ee, sanılanın aksine tüm kömür kaynaklarında üretim tüketim miktarı açısından Türkiye kendi kendine yetmiyor taş kömüründe ise neredeyse tamamen ithalata bağımlı oysa bu enerji modeli biz aslında yerli ve milli olarak sunulan bir enerji modeli hı hı. aslında e, Türkiye'deki kömür madenlerinde çalışanların önemli bir bölümün de Çinliler olduğunu biliyoruz aslında yerlilik ve millilik bir tek herhalde e, basın açıklamalarında Bir basın açıklamalarında bir de bacadan çıkan e, karbondioksit de söz konusu. Ama o da aynı şekilde yerli ve millilikten daha ziyade dünyadaki küresel iklim değişikliğine katkıda bulunan bir e, yapı halinde bulunuyor şu anda. Ama milli gururumuz işte milli yani. Gururumuz, evet. Evet. yani maalesef. ...ülkemiz bize bu gururu yaşatıyor... ...dünya ülkeleri arasında... ...oysa ki bambaşka bir... ...konuyla da... ...kendimizden bahsettirebilirdik... ...duruşla da kendimizden bahsettirebilirdik... ...bu konuyla ilgili olarak... ...doğası bu kadar zengin... ...ve korunmaya bu kadar muhtaç... ...bir coğrafyada yaşayan insanlar olarak... ...evet bir özetle çıkarılmış... ...rapor içerisinde... ...Türkiye'nin çeşitli yerlerinde... ...2017'nin sonu itibariyle işletilen toplam... ...27 kömürlü termik santral bulunuyormuş... Bunlardan 14 tanesi linyit yakıtlı termik santraller tarafından e, işletiliyormuş. Daha doğrusu bu linyit yakıtlı termik santrallermiş. İşletmedeki termik santraller ek olarak 14 tane lisans sürecinde 3 tane ilan edilen, 3 tane de inşa edilen varmış. Hı hı. Bunun yanı sıra 4 tane de lisans almış olmak üzere toplamda 24 linyit, linyitli e, termik santral planı hali hazırda mevcutmuş. Ekologos tarafından yapılan bu linyit santralleri projelerine ilişkin hazırlanan linyit... Yanmaz Yakar adlı raporda ee, bunlar net bir şekilde anlatılıyor rapor bu 24 linyit yakıtlı termik santral arasında Alpu termik santrali Eskişehir'deki Yenice Çırpılar termik santrali Çanakkale'deki ve Köy termik santrali Tekirdağ'daki projelerini detaylı bir şekilde ele alıyormuş. Evet. Ee, gene o rapordan ilginç bir bilgi ee, Can bunu da paylaşalım dinleyicilerle. Türkiye'nin 2016'da toplam karbondioksit emisyonlarının %86.1'ini enerji sektörü oluşturmuş. Evet. Yani e, birisi gelip bize derse e, küresel ısınma var gezegenimiz ısınıyor iklim değişik, değişiyor hayatına dikkat et. Şunu şöyle yap, bunu böyle yapma, şunu şöyle yap dediğinde ona diyebileceğimiz tek bir şey var. Özellikle bu kamudan geliyorsa, kamu spotu şeklinde geliyorsa bu. Önce sen sorumluluğunun farkında ol ve bu senin politikaların, enerji politikaların nedeniyle %90'la yakını kaynaklanıyor bu sorunun. Önce sen bu sorunu çöz, sonra ben hayatımda bu sorunu çözerim şeklinde bir yanıt. Anlarlar mı bilmiyorum ama e, manalı olur bence. Evet, Türkiye'de hem de dünyanın dört tarafında özellikle Türkiye'nin komşuları olmak üzere birçok yerde de su kıtlığı yaşanıyor. Bu raporda çıkan e, bulgulardan bir tanesi de e, kömürlük, kömürle çalışan santraller enerji üretebilmek için suya ihtiyaç duyarken su kaynakları üzerinde de büyük bir stres yaratıyormuş. E, bundan da aynı şekilde bunun da altını çizildiği noktalardan bir tanesi olduğunu görmek lazım. Aynı zamanda kömürlü termik santraller doğayı tehdit etmekte kalmıyor, halk sağlığını da doğrudan etkiliyor, ciddi hastalıklara yol açarken erken ölüm sayısındaki artış da tetikleniyor diye bir özet verilmiş burada. Zaten farklı araştırmalar içerisinde bunu da görebilmek oldukça mümkün, sadece bu araştırma değil. Türkiye'de de ve dünya genelinde de yapılan birçok araştırmada halk sağlığıyla bu termik santrallerin nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu gösteren birçok bilgi ve bulgu ortaya çıkarılıyor. Evet inanmayan kömür soluyabilir. Evet umarım solmaz kimse ama <gülüyor> evet, e, mecbur kalabiliyorsunuz bazen. Ki biz soluyoruz. İleride durumumuz daha da kötü olacak. Bu kış hatırlarsan Türk Toraks Derneği'nden konu kalmıştık Can. Evet. Bize aslında Türkiye'nin havasının birçok ilinde nasıl kirli olduğunu ve insanların buna bağlı ne tür hastalıklar, rahatsızlıklar yaşadığını anlatmıştı. Bunun ekonomik faturasını anlatmıştı. Ki yılda 3 milyar doları geçen bir faturadan bahsetmiştik o zamanlar. Ya da 3 milyon euro tam hatırlamıyorum. Milyar. Ee, şimdi bu durum daha da ağırlaşacak geçen kış mesela bir dönem Kadıköy'de e, 800gen e, e, havadaki partikül sayısı hı hı. ölçüm cihazları kapatılmıştı Neden Çünkü dünya standa yani Dünya Sağlık örgütünün bu konuyla ilgili e, verdiği rakam maksimum 50 olması gerektiğiydi havadaki partikül sayısının. Biz 800 iken Kadıköy'de kapatıldığını e, gördük. Üstelik de çok daha tehlikelileri de ölçmediğimiz halde hı hı. tablo bu. Şimdi bir de bunun e, şu versiyonunu düşünün. Tekirdağ e, bir sürü termik santral projesiyle karşı karşıya. Aşağı iniyorsunuz Çanakkale tarafı, e, Kaz Dağları tarafı. Bir sürü e, yaklaşık 11 tane galiba yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale tarafında kömürlü termik santral projesi var. Şimdi biz bu havayı soluyacağız. Zaten okay. kirli bir hava soluyorken İstanbul'un sağını solunu bunlarla çevirmek, gerçekten İstanbulluları bir kutuya kapatıp içine soba borusu koymak ve dumanı orada onlara solutmaktan çok farklı bir şey değil aslında. Bunun da farkına varalım. İstanbul bu konuyla ilgili daha sıkıntılı Günler, yıllar yaşayacak. Evet aslında bu solumayı yani e, doğrudan zehir solumayı sular içerisinde yapabileceğimizi gösteren bir başka haber daha vardı. Hı hı. E, araştırmacılar, bu e, yeni bir araştırma içerisindeki araştırmacılar çok yakında e, yüksek sıcaklıklara ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açacağına dair iklim değişikliğinin oldukça hızlı ve geri döndürülemez bir şekilde geldiğini anlatan bir diğer açıklama daha yapmışlar. Uluslararası bir ekibin araştırmasına göre bu senaryo küresel ortalama sıcaklıkların 2 derece artmasıyla yaşanabilir deniliyor. Ve önümüzdeki 10 ile 20 yıl içerisinde gerçekleşecek olan ısınma şu anda bizi koruyan dünyanın bazı doğal güçlerini düşmanımız haline getirebilir diyor. Halihazırda zaten olmuş olan durumda bu daha da şiddetlenecekmiş. Stockholm Direnç Merkezi'nden galiba bu rapordan bahsediyorsun evet, yani değil mi? can? Evet e, orada bir açıkla entesan bir açıklama da var. E, şimdi bizim Paris İklim Anlaşması'nda hedef bir buçuktu ya, evet. bir buçukta tutmaktı. Bunun çok büyük bir şekilde hayal olduğu şu anda gözüküyor zaten. E, İkide tutmanın bile çok mümkün olmadığı yönünde görüşler var bilim insanlarından. E, Önümüzdeki e, 10 ya da 20 yani 2 derecenin üstüne çıktığında aslında sıcaklık bunun artık geri çevrilemez bir noktaya gelmiş olduğunu da ifade ediyor rapor. Evet. E, kendi açtığımız kuyuya koşar adım ilerliyoruz gibi. Stockholm Direnç Merkezi'nden Profesör Johan Röckstörm'ün BBC'ye yaptığı bir açıklama da var. <gülüyor> şu şekilde konuşmuş. Söylediğimiz şu 2 derecelik ısınma noktasına gelirsek kontrol mekanizmasını dünyanın kendisine vermiş oluruz. Şu anda kontrol bizde ama iki dereceye geçersek dünyanın çeşitli sistemlerinde dosttan düşmana, dostların düşmana dönüştüklerini göreceğiz demiş. Evet. Ve kaderimizi, dengesini kaybetmiş bir dünya sistemine teslim edebiliriz diye de konuşmuş. Önlenemez bir sıcaklıkla karşı karşıya kalacağız şeklinde söylüyor. Evet. Ee, İyi bir senaryo değil. Korkunç bir senaryo. Ee, i̇klim değişikliğinden e, Aslında şunu belirtmekte fayda var İklim değişikliği e, Bir sebep değil e, İklim değişikliği Yaşam biçimimizin bir sonucu e, Dolayısıyla Gezegendeki mevcut yaşam biçimimizi Bütün bu yaşam biçimini değiş, Besleyen e, unsurlarla Beraber değiştirmeden bu sorunu Çözemeyeceğiz gibi gözüküyor Can Ee, ama bu sorumluluğu da bireysel olarak kimse üstüne almasın. Ee, kamu bir numaralı sorumludur bunda. Yöneticiler, tüm dünyadaki ülkelerin yöneticileri bir numaralı sorun, sorundur. Toru Topu 100 tane şirketi frenleyemediğimiz için aslında biz aşağı yukarı bunun 50'si kamu, 50'si e, kamu, e, diğer 50'si yaklaşık ö, özel şirket gibi düşünüyorum. <Gülüyor> Bütün bunları önleyemediğimiz için e, biz felaket ve korkunç bir sona doğru hızla gidiyoruz. Bunu bilmekte fayda var. Evet aynı zamanda e, içinde bulunduğumuz coğrafyaların da iklimini kendi ellerimizle değiştiriyoruz. Mesela yakın zamanda yapılmış bir açıklama daha vardı. Küresel hı hı. iklim değişikliği ile kuraklığın güneyden kuzeye doğru kaydığını belirten 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yusuf Demir'in açıklaması bu. Hı hı. Karadeniz bölgesinin son yıllarda karasal iklimin yansımalarını gördüğünü söylemiş. Son günlerde Karadeniz bölgesinde yaşanan sel olaylarını da değerlendirmiş Profesör Doktor Yusuf Demir ve küresel iklim değişikliklerinin e, bu olaylarda etkili olduğunu altını çizmiş. İnsanların iklime olan olumsuz etkilerine karşı önlem alınması gerektiğini de söylemiş. Önlem alınmadığı takdirde daha da büyük problemlerin deniz suyu sıcaklığının oldukça yüksek olması gibi Karadeniz'deki böyle problemlerin hı hı. artacağını söylemiş ve gece gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının arttığını da söylemiş ve tarımsal ürünleri de etkiliyormuş. Örneğin fındık gibi. Hmm. Çok emin olamadım bunda. Hani bu kadar kesin sonuçları söyleyebilmek için aslında uzun yıllar bir e, izleme, ölçme ve veri elde edilmesi gerekiyor hı hı. ama sanırım gözleme dayalı bilgiler bunlar. E, karasal iklime, e, yani Karadeniz bölgesinin karasal iklim özellikleri göstermesi bana biraz ilginç geldi. Çok da böyle olanaklı gelmedi gibi ama e, detaylara bakmak lazım tabii. Her yerde her şey değişiyor. Bu arada Karasal itime doğru gittiği belirtilen Karadeniz geçen hafta inanılmaz büyüksel felaketleriyle karşılaştı hatırlarsanız evet. yollar alt üst oldu inanılmaz derecede sıkıntılı. Günler yaşadı ki insanlar. Aynı açıklamayı Ordu Üniversitesi'nden Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Oğretim Üyesi Profesör Doktor Tayfun Aşkın'da yapmış. Demiş ki artık Karadeniz hmm. ikliminden bahsetmek mümkün değil. Kışları ılıman, yazları serin bir iklimden bahsettiğimiz Karadeniz iklimi artık karasal bir iklim yaşıyor demiş. Yani farklı üniversitelerden farklı insanların aynı zamanda e, benzer konularla yaptığı uyarılar ve gözlemler de var. Tabii ki da bilimsel bir karşılığı da olması gerekiyordur. Onlara baktığımız zaman da onlar da çıktığı zaman da söyleyebiliriz. sadece gözlemden daha ziyade e, kanıtlanabildi evet, bilgilerde bunun gerekiyor detaylarına bakmak lazım hani bu çok iddialı bir söylem e, muhtemelen uzun yıllara dayanan veriler vardır hocalarımızın ellerinde gözlemler vardır diye düşünüyorum bunları söylemek çünkü yoksa çok kolay değil evet. bizim Karadeniz dediğimiz Avrupası bir iktime diye geçen literatürde bir iklim kuşağı... ve bu e, Mançurya'dan tutun Avrupa'nın büyük bir bölümünde etkisi altına alan bir iklimden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bu kadar büyük bir coğrafyadan aslında bir değişimden bahsediyoruz iklim değişikliğiyle ilgili bağlantısını kurduğumuzda. Ee, aynı zamanda bu söyleme sadece Türkiye'den değil diğer e, bu iklimin e, hakim olduğu noktalardan da geliyor olması lazım aslında bunu söyleyebilmek için. Evet. Dolayısıyla e, detaylara bakmakta fayda var bu Ama araştırmanın. Görülebilen bir şey var ki o da hem Türkiye'de hem de dünya genelinde birçok bölgede orman yangınlarının hali fazla bir şekilde e, arttı ve yayılmaya başladı. En son Türkiye'den bahsedecek olursak Dersim'in Hozat ilçesinde bir haftadır yayılarak devam eden bir orman yangını var. Evet, Yasak yani. bölge olduğu için müdahale edilemiyor. Yangının Değirmendere, Zoar, Zenge, Koçeri, Bozan, Kosu, Koskozulca ve Dündül bölgelerine kadar genişlemiş olması tedirginlik yaratmış bölgedeki halkta, yani, e, eşrafta. Konuyla ilgili açıklama yapan Tunceli Barosu, ilimiz Hozat ilçesinin devam eden yangına derhal müdahale edilmesi hukuksal bir zorunluluktur demiş. Kesinlikle. Ee, ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Yani bu çok ilginç bir şey. Ee, Antalya'da, Toroslar'da orada burada orman yanınca ciğerimiz yanıyor da işte Dersim'de, Tunceli'de yanınca e, buna karşı hiçbir şey hissetmiyoruz. Bu, bu garip bir vicdan anlayış. Evet. Bu garip bir şey. Yani... Ee, sadece Dersim, Antalya orası burası değil. Amazon'daki ağaç da bizim. Oradaki ağaç kesildiğinde de bizim canımız yanmalı. Yani biz artık şu gezegende yaşadığımızı Ve bu gezegenin üstündeki sınırların da bizim kafamızın içindeki suni sınırlar olduğunu, doğanın gerçekten başka sınırları olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet ve bir eşitsizlik var ortada yani politik sebeplerde olduğu bağlanıyor ya da ima ediliyor ama başka türlü düşünebilmek de mümkün değil. Değil. Muzur kesinlikle. Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen konuşmuş, sorunların yangını yokmuş gibi davranmalarını eleştirmiş ve demiş ki Mudanya'da 10 gün önce orman yangını oldu. Hiçbir yerde olmasını elbette istemeyiz ama oradaki küçük bir alanı kapsayan bir yangına 58 itfaiye aracı 5 helikopter ve yüzlerce kişiyle müdahale edildi demiş. Yani şu andaki durumda müdahale edilemiyor ya da edilmiyor dersimdeki yangına ki aynı zamanda burası orman yangınlarının çıktığı yer endemik bitki ve canlı türlerinin oldukça bol olduğu ve korunması gereken yerlerden birinin olduğu ...söylenen yerlerden çok, biri. Çok doğru. Munzur Dağları... ...Türkiye'deki endemizmin... E, ...en yüksek olduğu noktalardan biri... ...buradan kastımız şu... ...o bölgede yaşayan canlı çeşitleri... ...dünyanın başka hiçbir yerinde yaşamıyor. Ve yani bu Türkiye açısı... ...Türkiye'de... E, ...Munzurları çok özel bir yere oturtuyor. Tıpkı şey gibi... ...Kaz Dağları gibi, evet. tıpkı Toroslar gibi. E, dolayısıyla o... ...sadece bizim değil dünyanın... E, Bir değeri aynı zamanda oradaki canlılar o coğrafya yani bur, burası yasak bölge müdahale edilemez bilmem ne bu, bu çok acayip bir şey yani bunu çok anlamak mümkün değil. Hasan Şen demiş ki dersime bırakın kendilerini söndürmesini araç göndermesini söndürmeye giden insanların gidişini bile engellediler. Bu tezatlıktır ve bugünkü zihniyetin doğaya, kente, insana ve emeğe bakış açısıdır. Yazıktır, günahtır, ayıptır. İnsana hayat veren bu topraklara bu kadar zarar verilmez demiş. Çok doğru bir açıklama. Evet herkesin seferber olması için çağırmış, çağrı yapmışlar. Uzun süredir, bir haftadır yaklaşık bu çağrılar yapılıyor sosyal medyada. Evet. Ee... Oradan fotoğraflarda geliyor insanların bireysel çabalarıyla orman yangını söndürmek için can hıraş çalıştığına dair görüntüler. Evet Ferhat Tunç konuşmuş. Gönüllü olarak giden sanatçılardan "Yangını söndürmeye hı hı. çırpınıyoruz burada yangının olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz." demiş. Yani Türkiye ne kadar Cumhuriyeti acı bir şey. Evet. Ha, Türkiye yani. Cumhuriyeti sınırları içerisinde milli park denilen bir bölge yanıyor. Bu çığlığı birileri duymalı. Burada canlılar yaşıyor. Orman yakmakla insan yakmak eş değer bana göre." demiş. Ormanlar yok ediliyor burada buna dur demek lazım diye konuşmuş. Ve son olarak da burada doğduk büyüdük bir ağacı kesmeyi kıyamazdık şimdi her taraf yakıyor yanıyor demiş. Ee, evet maalesef acı bir açıklama ama her kelimesi de aşağı yukarı doğru bir açıklama. Evet. Canımız yanıyor yani hakikaten bir Bir ağaç, ağaç da bir canlı yani onun da bir canlı olduğunu biliyoruz. Evet. Bizden farklı bir canlı, insan lisanında konuşmuyor ama e, bizim gibi bir ömrü var, bir hayatı var ve onu yaşıyor. Ve şu anda orası e, yani çok acı, acayip insan söyleyecek şeyi bulamıyor. Bu büyük bir ikiyüzlülük yani insanın bunda yaşaması biraz gerçekten acı verici. Evet. Böyle yani iklimin nasıl insanları değiştirdiğini ve aynı zamanda kültürleri değiştirdiğini ve dünyayı değiştirdiğini kendi elimizle yaptığımız bu değişiklik yüzünden görebiliyoruz. Ama bir diğer taraftan tarihe baktığımız zaman bunlarla alakalı çeşitli veriler de ortaya çıkıyor. Bilim insanları Maya uygarlığının çöküşünde savaştan başka bir suçlunun daha olduğunu hı hı. ortaya çıkarmış. Aşırı kuraklıkmış. Hı hı. Bu, bu da Mark Kaufman'ın haberi bir çeviri haber olsa gerek. ScienceMag'da çıkmış, ScienceMag.org'da çıkmış ve Evrensel Gazetesi tarafından çevrilmiş. Cambridge Üniversitesi'nde paleoklimatolojist ve çalışmanın ve bu çalışmanın başyazarı olan Nick Evans'a söz vermişler. Ve burada diyor ki kendisi, kendi yaşadığımız bölgeyi düşünün, yağış miktarı yarıya düştüğünü hayal edin ve hem de 100 yıldan fazla bir süre boyunca bunun devam ettiğini düşünün. Böyle bir kuraklık sonucu çoğu toprak Tahmin edildiği gibi sadece çöle dönüşüyor. Bir zamanlar verimli olan tarım arazileri işlevsiz kalıyor demiş ve çeşitli örnekler vermiş. Mayaların başına gelenler de bunun en belirgin örneklerinden bir tanesiymiş. Ee, bununla ilgili çok daha fazla örnek var. Eğer okuyucularımız merak ediyorsa bir kitap ismi vermek istiyorum Can. Bununla Gün ilgili. E, Hava nasıl tarih yazar diye e, kolektif kitaptan çıkmış evet. bir kitap. yakın zamanda. Evet, evet yakın zamanda çıktı. Ben e, okudum bu kitabı. Ee, ben de okuyacaktım ama mermer aldı getirmedim. Bu bahsettiğin örneğin onlarcası var. Nasıl imparatorluklar yıkılmış, nasıl e, toplumlar dağılmış, nasıl savaşlar kaybedilmiş, yani değişen bir rüzgar nedeniyle donanmaların nasıl yok olduğunu ve bunun sonradan nelere yol açtığına dair çok güzel sistematik bir şekilde ele alan bir kitap. Evet. Ee, bu kitabı aldığınızda değişen hava koşullarının sadece havanın ısısıyla ilgili olmadığını aslında insanlık tarihiyle de ilgili olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz bütün örnekleri. ...gözünüzün önünde bir puzzle gibi birleştirdiğinizde. Ama durumun farkında olan ya da gören ya da bir şekilde gördüklerini anlatmak isteyen insanlar da az değil. Bunlar da çabalıyorlar dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafında neler olduğunu insanlar anlatabilmek için. Birçok insan farkında bunun ne olduğunu. Ama bir diğer taraftan da bu insanların doğrudan hayatına kastedildiği zamanlardan da geçiyoruz. Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Global Witness yeni raporuna göre paramiliter yapılar, hükümetin askeri birlikleri, kiralanmış gangsterler ve kaçakçılar... 2017 yılında çevreyi sığır çiftlikleri ve şeker kamışı plantasyonları gibi işletmelerin yayılmasından koruyan 207 kişi öldürmüşler. Bu geçen yıl e, her hafta yaklaşık 4 çevre savunucusunun öldürüldüğü manasına geliyormuş. Latin Amerika'dan bahsediyoruz. Yani marketten aldıklarımız marketten aldıklarımızın fiyatı sadece kasada ödenmediğini gösteren bir çeviri haber bu. Evrensel gazetesinden gene hı hı. Arthur Nelson'ın ve aynı zamanda geçen yıl rekor düzeye ulaşan çevreci aktivistlerin katledilmesinde anlatan bir haber. Evet bu sayılar ve rakamlar maalesef kağıt üzerinde sayı ve rakam gibi görüldükse de aslında hayat bunların hepsi evet. ve giderek artıyor bu. Türkiye'de de bunun sıkıntısı çok ciddi yaşanmaya başladı. Bundan birkaç yıl önce biliyorsun. can taş ocaklarına karşı çıkan bir çift bir cinayete kurban gitti ee, aynı zamanda e, yine halen sıkıntı yaşamakla beraber e, Alakır Vadisi'nde yaşayan e, arkadaşlarımız insanlar çok ciddi e, tehlikeler yaşadılar ateş edildi kendilerine sadece vadilerin oradaki canlı çeşitliliğini ve suyunu korumak istedikleri için Ali ee, Ölvi ve Aysin Büyük Nohutçu çiftçinden, çiftçinden bahsettik biraz önce de. Evet, evet. E, dolayısıyla Türkiye'de de bu durum giderek yaygınlaşan bir evet. şey haline dönmez umarım. Ee, Ama dünyanın her tarafı oldukça tehlikeli bir hale geliyor çevre savunucular için. Latin Amerika çevre savunucusu olmak üzere açık arada, açık ara dünyanın en tehlikeli yeri olarak nitelendiriliyor şimdi. 2017'de kaydedilen çevreci cinayetlerinin sayısı, Ee, yaklaşık %60'ı sadece Latin Amerika bölgesinde gerçekleşmiş. Evet orada çok sıkı bir e, mücadeleye yükseliyor ve sert oldukça da e, Amazon bölgesinde de daha önce yerlilerle benzer problemler yaşanmıştı ve aktivistler e, maalesef hayatını kaybetmişti burada yaşanan saldırılar sonucu yani zaten doğaya çevreye saldıran birisi hayata saldırıyordur evet. ve e, karşısında Ki canlıyı canlı olarak göremiyor olması lazım ki o yaptıklarını yapabilsin. Ee, sanırım bu da onları her şeye meyilli kılıyor. Özellikle e, zaten cinayet işleniyor büyük ölçüde doğaya zarar verilerek, bir sürü canlının hayatı kastedilerek. Dolayısıyla insan canını da çok fazla fark ettiklerini, ayırt ettiklerini ya da bununla ilgili bir empati kurabildiklerini zannetmiyorum doğaya bu kadar zulmeden e, bir zihniyetin ya da... insanın ya evet. da yapının neyse şirkette evet. olabilir durum böyle e, Programın galiba sonuna da gelmiş bulunmaktayız e, şimdiden hepinize şimdiden demeye gerek yok bayramın içerisindeyiz galiba evet, hepinize iyi bayramlar dileyerek programımızı e, sonlandırabiliriz önümüzdeki hafta tam kadro olarak görüşmek üzere diyelim herkese iyi bayramlar i̇yi görüşmek bayramlar. üzere hoşçakalın <Sessizlik>